Değerli seyirciler Diyanet TV ekranlarından Düşüncenin Özü programından hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam modern dünyada ahirete inanmanın anlam ve önemini konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hülya Terzioğlu hocamız bizlerle birlikte. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyisiniz inşallah. Allah'a olsun sizler de iyisiniz. Çok şükür elhamdülillah. Hocam şimdi bu akşam İslam'ın temel inanç esaslarından ahirete imanı konuşacağız. Sizin de bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'deki tevhid ve nübüvvetle birlikte üç temel inanç esasından, 3 temel inanç konusundan bir tanesi ahirete imandır. Biraz bundan bahsedelim. İslam'daki yeri nedir, önemi nedir ahirete imanın? Evet, evet. Ee, tabii ahirete iman e, İslam dininin e, hiç şüphesiz en kurucu inanç ilkelerinden birisi. Az evvel sizin de ifade ettiğiniz gibi. E, usulü selase dediğimiz üç iman esasının bir tanesi. Normalde biz e, işte çocuklarımıza dahi ezberlettiğimiz amentü e, duasında altı iman ilkesi sayarız. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, e, efendim ahirete iman, kaza ve kadere iman şeklinde e, ve kelime-i şehadetle tamamladığımız e, altı iman ilkesinden bahsederiz. Bunu ulema üçe e, inhisar ettirir ve der ki aslında bu altısı üçünde gizlidir. E, Allah'a iman. Peygamber'e iman ve ahirete iman diyerekten o üçün, üç iman ilkesinin bir tanesini de ahiret olarak ortaya koyar. Tabii İslam dininin en temel ilkelerinden biridir dedik. Zira dünya hayatı sınırlı bir hayat Yetmiyor. Takdir edersiniz ki ne hedeflerinize ne e, efendime söyleyeyim e, arzularınıza, isteklerinize e, sevdiklerinizle geçireceğiniz vakte, hedeflerinize yani hiçbir şeye yetmeyecek kadar kısa ve hızla aktığını, yaş ilerledikçe daha da hızla aktığını görüyorsunuz. Bir ebediyet arzusu var insanda. Yaratılışında bu var. E, ebedi olma e, arzusu ve gayesinde. Ahirete iman bunun karşılığı olarak da vaz ediliyor. E, tabii bizim e, bu inancın bu kadar kurucu inanç olarak e, vaz edilmesi, ortaya koyulmasındaki temel espri e, aslında e, Allah'a iman noktasıyla e, tahkim edilmeli ve anlaşılmalı. Çünkü bizler inandığımız Rabbimizin huzuruna e, o ahiret dediğimiz süreçte çıkacağız. Yani e, bizim hani karne günümüz olacak o gün e, deyim yerindeyse, e, neticeyi aldığımız ahiri, işin ahirini, Orada elde edeceğiz. وَلَا الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ula, Ula işte evvel, önce yaşanan dünya hayatından ahiret hayatı daha hayırlıdır diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Nihai hedef, o hedefe giden yolun elbette daha üstünde ve fevkinde olacaktır. Yani bir manada insanın sonsuza uzanan hayatının ve varlığının değerinin ölçüldüğü, yaşamasının amacının gerçekleştiği, İyinin kötüden seçildiği, haklının haksızdan ayrıldığı, varsa bir güzelliğiniz ve kemalatınız bunun karşılığını gördüğü, insanın istifhamlarının cevabını bulduğu, sorularının cevabını bulduğu, hakikate en yakın olduğunuz yer anlamında ve yaratanınızla halleşeceğiniz bir düzlem olarak anlatılıyor ve anlaşılması gerekiyor ahiret. Çok kurucu bir kavram yani şunu da belirtelim İslam dini kadar bugün yaşayan Hristiyanlık Yahudilik gibi iki kökeni itibariyle semavi ve hak din kabul ettiğimiz dinler de dahil onların kutsal kitapları ve öğretileri de dahil ahiretten hiçbirisi Kur'an kadar detaylı bahsetmemiştir. Kur'an kadar bir inanç ilkesi olarak ortaya koyup vazetmemiştir ve oradaki yaşan, yaşanılacakları insanın hayatında bugünkü hayatında bu kadar canlı ve dinamik bir şekilde hani dünya Dünyanın içerisinde adeta size ahireti yaşatan ahirette ise dünya hayatının karşılığını göreceğiniz bir süreç olarak iç içe geçmiş bir hayat algısıyla karşınıza ne onlar koyuyor ne de yaşayan diğer dinlerde bu kadar dinamik bir öte dünya algısının olduğunu söyleyemeyiz bunu belirtmek istiyorum. Hocam isterim. özellikle de Kur'an-ı Kerim'de ahiretle ilgili ayetlere baktığımız zaman resmen o orada sanki böyle bir e, tiyatro sahnesi sinema sahnesi e, ve o olaylar e, sanki o an yaşanıyormuş gibi. Müslupla evet. anlatılıyor çok, çok evet. çarpıcı anlatımlar var biraz evet. bunlardan bahsedelim evet. hocam. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de baktığımızda e, hocam şöyle e, o kadar sizin de ifade ettiğiniz gibi o kadar dinamik sahnelerle anlatılıyor ki ahiret. Yani bugün burada bütün detayıyla konuşma imkanımız olsa adeta bunu yaşıyor gibi olacağız. Aynen. Yani bir serencam içerisinde insanların adeta bir tiyatral sahne gibi her birinin kendi rolünü efendim yaşadığı, yani e, e, ölümle beraber başlayan bir hakikat olarak e, dünyamıza giriyor ahiret. Yani sürece şöyle bir baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de ahiret sahneleri diye bir okuyacak olsanız bir silsile içerisinde sizi böyle bir dehliz gibi içine çekeceğini göreceksiniz. O kadar dinamik. Yani Kur'an-ı Kerim'in hani e, şu şekilde anlasam inanın abartmış olmayacağım. Yani şu sayfasında değilse burada, burada değilse hemen arka sayfada karşınıza bir ahir, ahiret sahnesi evet. veya ahireti size hatırlatan İleyhi bir on diyor değil e, mi? E, bu e, var hocam. E, oraya döneceksiniz. Hı -hı. Mutlak manada gerçekleşecek. Oradan kaçamayacaksınız. Orada da kaçamayacaksınız. Kur'an-ı Kerim'li ifadesiyle ey inel mefer. Kaçış nereye? E. Nereye gideceksiniz? Yani hani dünyada bir şekilde işinizden, eşinizden, ailenizden, çevrenizden, kültürünüzden, inançlarınızdan ne bileyim yani neye sahipseniz onlardan feragat edebilirsiniz, uzaklaşabilirsiniz filan bir şekilde kendinize ayrı bir dünya kurabilirsiniz. Dünyasınız dünya içinde dünya ama ahirette eynel müfer nereye kaçacaksınız yani e, tabi e, o sahnelere baktığımızda ferda fert ilkin e, berzah hayatıyla başlayan bir süreç Kur'an-ı Kerim ifadesiyle berzak da aslında perde demektir dünya ile ahireti ayıran bir perde artık aramıza girecek. Hocam zaten o gayet perdesi değil mi? Evet, Şu anda bilemiyoruz. Yani, Et, arkasında bir ne var ama söylüyor onu Kur'an evet, değil mi? Bir perde olarak tarif edilmesi çok manidardır. Ee, Müminun suresinin 100. ayetinde bir vurgu var. Çok e, ilgi çekici dinleyicilerimizi de e, dikkati calip olduğunu hatırlatmak isterim dinleyicilerimize. Müminun suresinin 100. ayetinde allah Teala cehennem ehlinin dünyaya yeniden dönmek isteyeceklerinden bahseder ve der ki ya Rabbi bize bir imkan daha sunsan mealen e, söylüyorum mefhumen e, Allah Teala der ki hayır sizinle artık dünya arasında bir berzah var. Ya Rabbi bize bir kez daha imkan versen. Şimdi e, ben e, yerine göre bu ruh göçü reenkarnasyon meselesi vardır. E, konuyu oraya getirmek adına söylemiyorum ama yani mesela ona da bir cevap olduğunu burada düşünürüm. Zira e, cehennem ehli e, dünyaya geri dönmek isteyecek ama arada bir berzah var. Geçişi e, engelleyen Allah Teala e, dünya hayatının bir kez yaşanacağını her anın adeta bir kez yaşanacağını bize e, vurguluyor. Yani geri dönüş yok maalesef. Onlar için e, iş bitmiştir. E, peki cennet ehli? E, onlar dünyaya zaten dönmek istemeyecekler. <gülüyor> Cennetteler. O zaman hangi ruh dünyaya dönecektir? Yani e, bizde hani hayatın ileri doğru aktığını böyle bir e, geri dönüş, e, Samsara dedikleri bir e, çemberden adeta bahseder, reenkarnasyonu savun. Bizde böyle bir şey yok. Bizimki ileri doğru akan bir hayat algısıyla e, berzahla girdiğimiz ve perdelerin kapandığı bir hayat bizim için açılıyor. Ama bu yeniden doğuştur bizim için. Evet. Yeniden doğuş ve Resulullah Efendimizin ifadesiyle aslında gerçeğe uyanmadır. Yani insanlar uykudadır. Ölünce uyanar, uyanır, gerçekten. uyanır peygamberimiz. Yani bunun bırakın felsefi dini olarak hani efendime söyleyeyim keyfiyetinin ne olduğunu düşünmeyi. Yani herkes lütfen kendi hayatına baksın. Hakikaten yaşadığımız bir simülasyon muydu, bir kurgu muydu, bir gerçek miydi? Bunu anlayamayacak kadar özellikle metropol hayatı biliyorsunuz hızla akar. Evet. Çok hızlı yaşarız maalesef. E, maalesef diyorum çünkü hız insanın en büyük düşmanı aslında. Yani hep hız, yani bir hız merakımız var ama hız en büyük düşmanımız. Aslında kendinden kaçışı olarak görüyorum ben onu. Evet, yani evet. o hısa kendini kaptırıp geri planda iç dünyasında neler evet. oluyor biraz kendinden kaçış. Evet kendinden de kaçış. Hocam hakkında. bir simülasyon dediniz ama aslında Kur'an-ı Kerim'de buna benzer ifadeler var. Mesela hani dünya hayatı için biz biraz önce siz de ifade ettiniz. Yakın olan Evet. ama geçici olan. Geçici ahiret için ise sonsuz olan ama uzak olan, ama ahir uzak olan. Sonraya gelen evet. tanımlaması var ama Kur'an-ı Kerim'de biraz önce söylediğiniz bu simülasyonu da belki çağrıştıracak ifadeler var dünya hayatıyla ilgili. İşte o bir oyun ve eğlencedir. Ya. Ee, bununla ilgili pek çok ayeti kerime var. Ya. Neden oyun ve eğlence olarak tarif evet. ediyor dünyayı? Evet, ya Mesela ben böyle hepimizin hayatında yaşadığımız bazı acı günler vardır. Yani bir yakınımızı kaybettiğimizde veya birinin öldüğünü bir ölüm hadisesi duyduğumuzda. Mesela ben bugün sabah Sakarya'dan geldim buraya. Yolda gelirken yanımdan bir cenaze nakil aracı geçti. İnanın birden hayat durdu biliyor musunuz? Yani o kadar hakiki bir şey ki ölüm. Hani dünya hayatı oyun ve eğlencedir deniliyor ya Kur'an-ı Kerim'de. Yani bunu küçük bir test gibi düşünelim. Birinin öldüğünü duyduğumuzda özellikle böyle bizim hani canımızı acıtacak, çok üzecek veya şaşkınlık verecek bir ölüm hadisesi duyduğumuzda birden her şey durur biliyor musunuz? Donar adeta. Hayat durur. Hayat donar. Birden anlamaya çalışırız. Nasıl yani dersiniz? Ne demek dersiniz? Çok yakınınızsa bir refleks olarak hayır dersiniz. Uh -huh. Bir red, reddetmeyle e, e, efendime söyleyeyim e, o acıyı adeta tecrübe edersiniz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Oyun ve eğlence olduğunu o anda aslında yakından idrak etmişsinizdir. Hmm. O idraki ah biraz daha sürdürme imkanımız olsa. Ama dünyanın cazibesi, şehvetleri, arzular bizi hemen tekrar çepeçevre kuşatır. E Bunun bir rahmet boyutu da vardır. Dünyanın Tabii. da hakkını vermek hmm. gerekir. Tabii imtihan boyutu. Elbette imtihan öyle boyutu. olacak. Yani yoksa hani ölümle e, efendime söyleyeyim Hazreti Peygamber ölümü temenni etmeyiniz diyor. Ama sıkça anınız. Çünkü unutacağız yani. Bu bir gerçek. Şimdi oyun ve eğlence olmasına dönecek olursak. Buradaki espri şudur bakın, yani hakiki hayat bitmeyen hayattır. Hakiki nimet bitmeyen nimettir. Gerçekle yüzleşmek, kendimizi gerçekleştirdiğimiz, deyim yerindesi boyumuzun ölçüsünü aldığımız yerdir ahiret. Burası ahirete nispetle, adeta Çelik çomak oynamaktır. Oyun ve eğlencedir. Yani 15 yaşınıza kadar çocuksunuzdur. Geri kalan ömrünüzün üçte birinde uyursunuz. Kalan ömrünüzde belki sıhhatli geçirmeyebilirsiniz. Ruh beden sağlığınız yerinde olur olmaz. Hedeflerinize ulaşırsınız ulaşmazsınız. Bu dünyadan ahirete göçerken hep bir ukte ile, hep bir yetersizlikle, hep bir doymamışlıkla Dünyadan ayrılırsınız. Bocam hep öyle demezler mi yani ölüp giden her insanın aslında geride hiç bitmemiş işleri tamamlanmamış, <gülüyor> evet, evet, evet. ulaşmamış şey hayat Vardır yani. işte bunlar evet. bizim ebediyet için var, var edilmişliğimizdendir. Evet. Kimse işin bitip yani, gitmiyor yani. Asla dolayısıyla oyun ve eğlence olması ahirete nispetlidir ama şunu da belirtelim bakın yani burada yanlış anlaşılan bir husus var. İslam ahiret dini değildir İslam dünya dini de değildir. İslam dünya ahiret dinidir yani bu dengeyi bize ihsas ettirir ee, ve tamamen değersiz olarak kabul edilebilir mi? Eğer değil mi ki benim hayatım imtihansa imtihanın her dakikası kıymetlidir. Bazen ben özellikle orta öğretimde çalıştığım yıllarda akademiye intisabımdan önce orta öğretimde uzun yıllarım geçti. Orada öğrencilerime sıkça şunu söylerdim. Ee, yani sınava girdiniz 45 dakika 1 saat 1,5 saat sınav süreniz var. Ne kadar önemlidir? Oyun eğlence olabilir mi bu? Oyun eğlence e, olarak tanımlanması onu oyun ve eğlenceye çevirenlerin işidir. Yani oyun ve eğlenceye çevirenlerin işidir. Ha insanda potansiyel olarak şunu da belirtelim yani Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle dünya hayatı nedir? Malla övünmektir, evlatla övünmektir, servetle övünmektir. Efendime söyleyeyim statüyle övünmektir. Yani birbirimize karşı bir rekabet içerisinde yani çocukça bir efendime söyleyeyim algı ile yürütülen bir süreçtir. Buradan uyanan faik olan insan kazanır. Yani ehem mühim ayrımı hangisi daha önemlidir, hangisi daha az önemlidir? Dünya başarısında dahi e, yani önem sırasına göre hayatta yapılacakları iyi sıralayanların e, netice almada daha başarılı olduğunu görüyoruz değil mi? Evet. Günlük hayatını yönetirken de. E, bunu işte ahirete hazırlık olarak da düşünmemiz mümkün. Dünyayı oyun ve eğlence haline getirmeden ama onun da hakkını vererek çünkü bu hakkını verme dediğim cümle ahireti kazandıracak şekilde tanımlanıyor. E, Tanzim edilmesi anlamındadır. Yoksa bu dünya yani e, amiyane, amiyane tabirle yani kralını da yaşasınız efendime söyleyeyim akibet ölümdür. Evet. Yani hani yerin altı derler ya nece vazgeçilmez insanlarla, krallarla, sanatçılarla, filozoflarla, çok güzel kadınlarla, erkeklerle doludur. Her milletten, medeniyetten, kölesinden kralına e, toprağın yemediği insan yoktur. Dolayısıyla bu dünya fanidir. Bu dünyayı bu geçici süreyi e, olabildiğince verimli geçirebilmenin yoludur ahirete iman demek istiyorum. Evet. Hocam biraz önce çok güzel ifade ettiniz. Hani İslam dini dünya ve ahiret dinidir e, dediniz. Ancak burada şöyle bir çelişki görüyoruz. Özellikle de günümüz modern toplumunda e, böyle hep dünyayı önceleyen, dünyayı merkeze alan, evet. ya yani insanların bütün yatırımlarının dünyaya dair olduğunu görüyoruz. Ve Hı -hı. bu yaşam tarzı da aslında insanlara bir anlamda Hı -hı. ideal yaşam tarzı olarak empoze ediliyor. Hı -hı. Peki bu karmaşanlarla içerisinde dünyanın bu kadar e, merkeze alındığı e, ortamda e, dünya ve ahiret dengesi nasıl sağlayacak insanoğlu? Evet. Şimdi bu konuda biz ilahi açılar veya dini tedrisattan geçen kimseler bizim camia diyelim yani hani din namına yazıp üreten konuşanların ne dedikleri kadar inanın sosyal bilimlerde de pozitif bilimlerde de kimi veriler inanın bizim elimizi çok güçlendiriyor. Örneğin mesela psikologların tezlerine bakıyoruz insanların davranışlarıyla ilgilenen bir ilim dalı malumunuz psikoloji keza psikiyatr alanı, psikiyatri alanı mesela sıkça şu vurgulanıyor, deniliyor ki insanın yaşam çizgisinde eğer sürekli başarıyı hedef edinirse, yani sadece başarıya kilitlenirse, ki bu başarı da dünya başarısıdır. Tabii ki ilk akla gelen. Eğer sadece başarıya endeksli bir yaşam kültürü düşünüyorsanız, bunu huzurla, dengelemiyorsanız, size huzur verecek bir şeyle dengelemiyorsanız en iyi ihtimalle anksiyeteye düşersiniz. Bakın pek çok uzmandan e, duymuşumdur bunu okumuşumdur. Anksiyeteye yani kaygı bozukluğuna Düşersiniz. Çünkü neden? Sizden hep daha başarılılar vardır. Ee, bu sizin hedefleriniz hep ileri taşımayı getirecektir. Sürekli bir rekabet ortamında olma hissiyatı olacaktır. Sürekli bir pazarlama ihtiyacında olacaksınızdır. Sürekli sermayenizi büyütme, sürekli taraftarınızı çoğaltma ve bunun da bir sonu yoktur malum. Dolayısıyla bu çizgi sizi eğer huzurla dengelemezseniz, en yakın vadede anksiyeteye düşürecektir, yani kaygı bozukluğu yaşayacaksınız. E, Anksiyetede de çok uzun süre tutunamayacaktır. İnsan psikolojisi e, efendim oradan doğrudan depresyona düşeceksiniz bu sizi depresyona düşürecektir. Gelişmiş ülkelerde özellikle psikolojik rahatsızlar rahatsızlıklar, bu konudaki tedaviler, alınan ilaçlar, terapiler, işte yaşam koçluğu ünitelerinin güçlenmesi buna özellikle mesela şey de destekliyor insanın bu anksiyetesini sadece başarı değil, aynı zamanda örneğin fiziksel anlamda genç kalmak, anti-aging çalışmaları destekleyici efendim endüstriyel ürünler, bu pazarlar hep neden? işte dünya hayatında daha güzel olalım, daha sağlıklı olalım, daha efendim ilgi çekelim, daha popüler olalım, daha başarılı olalım. Bu da bizi dediğim gibi uzmanların ifadesi kaygı bozukluğuna ve depresyona düşürüyor. Gelelim bizim dünyamıza, evet. inanç alanına ki bu alanda söylenenlerin tamamı bizim de efendim altına imza atacağımız kadar destekleyeceğimiz, aynı istikamette yol yürüyeceğimiz sonuçlar ve neticelerdir. Hocam zaten şu anda maneviyat psikolojisi alanında da çok... Çok ciddi çalışmalar var ve insanların evet. aslında bütün bu hani kaygılardan, bütün bu huzursuzluklardan gidip sığınacağı limanında maneviyat ve din olduğunu zaten evet. pek çok evet. çalışmayla da ortaya evet. konmuş. İnsan bakın enteresandır. Ateizm felsefesi ya inanç alanına dair efendime söyleyeyim kendini orada tanımlayanlara bakın. Deist, ben deistim diyen veya işte deizme ilgi duyan veya en azından bunu sözle ifade etmese de yaşamında böyle bir çizgi takip eden kimseleri varsa Etrafınızda veya efendim dünyadan bir takım tecrübelerle şahit olduğunuz bazı verilerde size bunu imleyecektir. Bir ahlak arayışı ahlaki olarak bir var olma ihtiyacı, insanlık namına iş yapma ihtiyacı. Nereden gelmektedir bu ihtiyaç? Çünkü ahlak kelimesi de malumunuz hulk kökünden gelir. Hulk ahlak yani yaratılış kodlarında vardır insanın. Bundan vazgeçemezsiniz. Nasıl acıkıyorsanız, nasıl uyuyorsanız, nasıl efendime söyleyeyim sosyal bir varlıksanız, yalnız kalamıyorsanız, yalnız yaşayamıyorsanız, bizi biz yapan her ne varsa bünyede ve fıtratımızda bir yönü de ahlaki olmaktır. Bakın ee, Amerika'da yapılan bir araştırmayı ben e, okumuştum önemli bir üniversite. Yanılmıyorsam Washington, Washington Üniversitesi'nde altı yaş e, altı aylık e, altı aylık bebekler üzerine bir araştırma yapılıyor. E, a, altı aylık bebeklerin gözlerinin hareketlerinden iyi ve kötüyü ayırabildiğine dair 1985 sonrası bir çalışma e, e, zemininin oluştuğunu görüyoruz. Daha öncesinde e, daha daha çok işte sosyalleşen 2-3 yaşı itibariyle sosyalleşmeye başlayan çocukların davranışları üzerinden çocukların iyi ve kötü algısı ölçülmüş. E, ama 1985 sonrası 6 aya kadar onu düşürmüşler. E, daha öncesinde anlamlı bulunmuyormuş 6 aylık bir bebeğin veya daha küçüklerinin efendim e, davranışları veya işte gözleri davranış derken gözleri. E, ama 6 aylıkların e, 1985 sonrası gözlerinden iyi ve kötüyü ayırabildiklerine dair epeyce bir deneyler yapılmış. Ve bu deneyiyle Büyüklerin çıktısı bize şunu veriyor, e, 6 aylık bir bebek iyiye karşı tebessüm ederek ve gözleriyle takip ederek, kötüye karşı gözlerini kapatarak veya ağlayarak tepki verdiği gözlenmiş. Bu araştırmayı yapan ilgili şey, laboratuvar, büyük ölçüde evrimci bir laboratuvar ve şöyle bir çıktı ortaya koyuyorlar. Biliyorsunuz evrim inancına göre, evrim düşüncesine, inanç diyorum ben ona, evrim düşüncesine göre, evrim felsefesine göre evrimci tarih anlayışı da var yani. Neticede insanlar bir arada yaşamayı da ahlakı da dini de burada ürettiler. Hepsi bir üretim. Ahlak da bir üretim. Yani bir arada yaşarken öğrendiler iyini. Evet, aşamalı bir süreçti. Yani hani iyi olmanın daha elverişli olduğunu gördüler. Orada da pragmatist bir bakış açısıyla ortaya koyuyorlar. Diyorlar ki ama henüz daha sosyalitesi gelişmemiş 6 aylık bir bebek. Yani bütünüyle ihtiyaçları annesi ve yakını tarafından karşılanan bir bebeğin iyi ve kötü bilincini nereden oluştu? <Gülüyor> Ve sonra da diyorlar ki bu da evriminden sapmadır yani istisna. Evet. Hiçbir şey bulamazsalar bunu istisnaya bağlayarak açıklamaya çalışıyorlar. Ne kadar bilimseldir? izleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Biz buna Allah'ın yarattığı fıtrat diyoruz. İyiyi ve kötüyü birbirinden ayırma melekesi insanın evet. fıtratında var. Din de bunu tahkim için gelmiştir. Evet. Hocam şimdi biraz şuradan devam etmek istiyorum. Hani modern hayatta da gerçekten pompalanan ya da işte insanlara sunulan hayat tarzı sanki böyle ahiret yokmuş gibi. bundan sonra işte işte dünya hayattan sonra başka bir e, hayat, hesap e, günü yokmuş gibi e, öyle bir hayat tarzı aslında bize sunulan e, belki de dünya üzerindeki evet. insanlara. Peki bu dünyada insan e, ahiret bilincini diri tutmak için ne yapmalı hocam? Evet. Şimdi e, ahiret bilincini diri tutmak için bizim dinimizin referansları zaten çok güçlü dediğim gibi. Yani Kur'an-ı Kerim'de çok sık karşınıza çıkıyor. Mesela e, müsteşrikler biliyorsunuz e, batılı bu oryantalist İslam'ı araştıran e, bilim adamları. E, Kur'an-ı Kerim'in e, haşa işte e, Tevrat'tan bir e, tırnak içinde onların ifadesiyle kötü bir özet olduğunu söylerler. E, ama mesela ben Rozendal'i hatırlıyorum. Ahiretin, e, ahiret konusuyla alakalı bahislerin orijinal olduğunu söylerler. Çünkü Tevrat'ta ve İncil'de böyle açıklamalar yok. Yani Muhammed haşa oradan almamıştır bunları. Buralar orijinaldir diyecek kadar mecbur bırakıyor Kur'an onları ahireti dinamik bir şekilde anlattığında. Şimdi insanoğlu da sürekli nasıl ki hani bedenimizi beslememiz için yememiz, içmemiz efendime söyleyeyim bedenin ihtiyaçlarını karşılamamız dinlenmemiz gerekiyorsa maneviyatımızı da güçlendirmemiz gerekiyor Lamiya yani e, kendi haline bıraktığımızda ışığımız azalıyor. Gazali'nin akıl ve vahiy, vahiy dengesini anlatırken verdiği çok güzel bir örnek vardır. Gazali der ki, e, akıl e, yani e, iman aklın işidir, e, akıl imanı üretir, e, ama Vahiy onun yani akıl bir manada e, iman etme noktasında e, insanın ana, ana e, altyapısını oluşturmakta. Fakat yol yürüyebilmesi için e, bunu güneşe benzetirsek eğer, vahyi güneşe benzetirsek eğer güneşin ışığıyla, yol alabilmektedir. Yani bir benim aklım, gözüm e, altyapıyı göz ve akılla kuruyor. E, yol yürüyebilmem için Bunu aydınlatan ihtiyacım var. Vahye ihtiyacım var. Yani akıl ve göz ile yol yürüyebilmektedir. Bir defa ben vahye yönelmeliyim. Vahyin en iyi anlayan ve yaşayanı peygamberime yönelmeliyim. Okumalıyım, daha iyi bilenlerle bir arada oturmalıyım, hasbihal etmeliyim, onlarla halleşmeliyim, buralardan istifade etmeliyim. E, bunun da pratik yolları bugün e, yayın dünyamız Efendim neşir dünyamız, ekranlarımız, sosyal medyamız pek çok imkanımız var. Yani bunların olumsuzları hep söyleniyor ama bakın bu düzlem dahi insanların dinini anlaması, tazelenmesi, yeniden pratize etmesi bir şeyleri gözden geçirmesi için çok önemli bir alan diye düşünüyorum. E i̇nsanın maneviyatını da beslemesi gerekiyor buradan yol yürüyerek. Tefekkürse tefekkür, efendime söyleyeyim kıraatse kıraat, ise kıraat. Efendim, sosyal sorumluluk projeleri ise Mesela oradan da yürüyebilir. Yani bize e, ahireti hazırlatacak kendimiz dışında ötekini de hesaba katarak yol yürüyeceğimiz epeyce bir mesaimiz var. E, yani dünya hayatına ne kadar çalışıyorsak işin içerisine ahireti de katmak durumundayız. E, bunu yaparken de hani böyle dünya işleri ve ahiret işleri gibi bir ayrıma gitmek e, hiç anlamlı değil. İslam dini açısından hele hiç anlamlı değil. E, mesela Kur'an-ı Kerim'de e, Namaz kılanlar ve namaza devam edenler övgüyle anılır. Yani namazlarına devam ederler. İşte bunu rahmetli Emin Işık hocamız bir dersimizde şöyle açıklamıştı namaza devam etmeyi hani namaza devam etmek hani hep namazlarını kılmak hiç bırakmamak anlaşılır ya akla gelir ilki evet. bu hocamız başka bir bakış açısı vermişti bize ee, rahmet olsun onu da yakında kaybettik evet, malumunuz ee, hocamız şöyle demişti namazdaki hali Rabbimin huzurundayım halini namaz aralarında devam ettirmek demektir namaza devam etmek hmm. yani namazdan Namazınız bitti ve selam verdiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Artık işinize bakacaksınız. Dünya hayatının meşguliyetleriyle efendime söyleyeyim yol yürüyeceksiniz. Ama sanki Rabbinizin huzurunda olduğunuzu unutmadan sanki namazdaymış gibi yine elleri bağlı. Yine Rabbim görüyor, rakib olan Rabbim beni gözetliyor. İşte bu psikolojiyle devam ettiniz mi? İşte ahiretinizi de yapıyorsunuz evet. bu arada. Dünya işiyle Aynen. birlikte Aslında yapıyorsunuz. çok güzel bir bakış açılışısı. Çünkü bu ayet-i kerimede allah Teala önce namaz kılanları söylüyor. Sonra namazlarında devamlı olanları söylüyor. Evet. Aslında evet. dediğiniz gibi o namaz, namaz aralarında da o namazdaki hissiyatı, niyatı devam ettiriyor. Şöyle bakın e, namaz... E, Namaza devamlılığı biz bakın her şeyi sureta anlıyoruz yani belki kaybettiğimiz nokta e, bu buradan neşet ediyor. Yani namazda devamlılığı sadece namazların e, efendime söyleyeyim farzıyla sünnetiyle erkanıyla kılınması ve vakitlerin kaçırılmaması. Ehli tertip olmak filan hani evet. bir geleneğimizde de var işte altı vakti kaçırmamak. Hani namazı kaçırmamak çok önemli ama namazın arasında huzuru kaçırmak ne olacak? Yani çünkü namazda biz huzurdayız. Evet. Allah'ın huzurundayız. Araları aralarda ne yapıyoruz? Mesela Kur'an-ı Kerim'de innel hasenat yuzhibne seyyiat der Allah Teala. Evet. Yani hasenat güzel işler, Allah'ın rızasına uygun, muvafık işler. Seyyiat siler. Şimdi eğer kebire dediğimiz büyük günahlara tevessül etmiyorsanız e, seyyiatınız o küçük günahlarınız ki Kur'an-ı Kerim tabiridir e, kebair ve sagair yani büyük ve küçük günahlar olarak. Hani biz hepsini bir çuvala dolduruyorsak öyle değil Allah Teala böyle bir ayrıma gidiyor. Yani büyük günahlar var küçük günahlar var. İşte hasenatımız seyyiatı silecektir. Allah'ın rahmetinde bakın sınırsızlık vardır. Cezasında adaletiyle sınır vardır adaletiyle sınırlanmış ceza sistemi var. Ama affında sınır yok deyince. Evet, affında sınır yoktur. Rahmetinde, lutfunda sınır yoktur. Tevfikinde, nusretinde sınır yoktur. Böyle işte bakın bu telifle dünya ile ahireti bakın bir araya getirdik. Rabbimin huzurundayım. Bitti. Ben her an Rabbimin huzurundayım. İşe giderken de evimdeyken de komşumla e, efendim muaşeretimde de e, sokakta dolaşırken de e, ticaretimde de siyasetimde de e, her türlü ahvali şeraitimde uyurken uyanıkken yürürken her türlü rolümde ailede sosyal hayatta kamusal hayatta eğlenirken e, öfkelenirken yaşarken ölürken. Yani hayatın bir anı yoktur ki biz huzurda olmayalım. Evet. Allah Teala biz neredeysek oradaysa e, o zaman biz Rabbimizin her an huzurundayız demektir. Sadece namazda değil yani selam verdiğimiz anda çıktığımız bir şey değildir bu. Namaz evet hocam şimdi sizin bu anlattıklarınızdan da tabii şunu görüyoruz aslında. Dünya ve ahiretin aslında çok yakın ve sıkı bir münasebeti olduğunu görüyoruz. Evet. Ki zaten bunu ifade eden pek çok ayet-i kerime var. Ben bugün şeyi sormak istiyorum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin işte dünya ahiretin tarlasıdır. hadisi şerifi çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman bu konuda neler söylersiniz hocam? Yani mesela biz dünya ahiretin tarlasıdır çok veciz cevami ülkeliyim olan peygamberimizin çok veciz bir ifadesidir. Dünya ahireti burada ektiklerimizi ahirette biçeceğiz anlamında. Evet. Ama buna tersiyle de bakmak mümkündür biliyor musunuz? Yani dünya ahireti hazırlar, ahiret bilinci de dünyayı tanzim eder. Çok yani o kadar güzel bir bileşkedir ki bu. O kadar güzel ortak paydadır ki. Yani biz hep dünya hayatından ahirete bakarız. Oysa ki ahiret bilinci de dünyayı anlamlı hale getirir. Şimdi mesela maturidi itikadında bir bakış açısı vardır. Denir ki eğer Allah insanı yeniden yaratmayacaksa, yok etmek için var edecekse bu abes bir iştir. Hikmete uygun değildir. Nasıl ki bir kişi bir iş kurar. Sonra kapatır. Bir kadın bir örgüyü örer, geri söker. söker. Örer, geri söker. Hatta bunu temsili Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Bir yaşlı kadının ördüğü örgüyü yeniden sökmesine benzetir kafirlerin işini. Yani haşa ve kella Allah Teala yok etmek için var ettiyse, mesela bu da ifade edilir. Neden bu kadar dakik yaratmıştır? Neden bu kadar sistemli yaratmıştır? Neden bu kadar? Hepsi çerçop olacaksa, evet. yani börtü böceğe dönüşecekse, mikroorganizma olacaksa, eğer insan yaptıklarından sual olmayacaksa eğer bunların neticesi alınmayacaksa yani ahiret denilen sürece inanılmıyorsa bu dünya hayatının anlamı nedir? İyi olmanın anlamı nedir? Kötü olmanın zararı nedir? Ahlaklı olmanın faidesi nedir? Ahlaksız olmanın, hırsız olmanın yan kesici olmanın, ötekine zarar vermenin, kainata doğaya, doğaya tabiata zarar vermenin hayvanlara zarar vermenin kendine zarar vermenin, ailesine zarar vermenin ilahir. Ee, zararı nedir? Yani e, dünyada bir şekilde hukuktan, yasadan e, birileri kaçıyor yani. Kaçabiliyor bir şekilde yani mutlak adaletin tesisi keşke mümkün olsa ama e, değil yani olamıyor bir şekilde e, biliyorsunuz. Dolayısıyla e, ahiret bilinci de dünyayı tanzim ediyor. Dünya ahiretin tarlası olarak ahirete bizi hazırlıyor. Bu e, dünya hayatı az evvel de ifade ettik oyun ve eğlence ama onu e, oyun ve eğlence haline getirenler açısından oyun ve eğlence. Bunu bir teklif mükellefiyet olarak görenler açısından bir dakikası bile çok kıymetli tekrarı olmayan bir hayat. Bir daha yaşamayacağız bu hayatı. Bugün, elde var bugün. Onu da yaşayacak mıyız bakalım 24 evet. saati doldurabilecek miyiz? Dolayısıyla ifade etmek istediğimin özeti şu, dünya ahireti hazırlıyor ama ahiret bilinci de bilinçli bir hayat bize imliyor. Yani mesela bu, bu inanç insana, Bence şöyle bir e, disiplin, bir hayat düsturu vermeli. E, yani bunu ben kendi nefsime e, sıkça söylediğim bir şeydir. E, yani kendime bir ömür biçmeliyim. Mesela işte 75 yaşıma kadar, 80'ime kadar diyelim hadi biraz daha <gülüyor> cömert olalım. 80'ime 80 kadar yaşayacağım. E, bunun üçte birinde uyuyacağım. Geri kalanı şu kadardır, bu kadarının hasta olduğum kısımlar olabilir, verimsiz geçirdiğim zamanlar olabilir. Sağlıklı kalan çok uzun bir zaman yok aslını sorarsanız ve her yılda bundan tüketiyorum. Onun için benim ahiret bilincim sona doğru yaklaşan e, koş, koş, e, yani bir maraton koşucusunun artık en son gücünü dahi en son adımda e, harcaması gerekli olduğunu ona ima etmektedir ve hiçbir an kondisyondan düşmemeliyim. Dolayısıyla süremi çok iyi kullanmalıyım. Deyim yerindeyse matematik yapmalıyım. İşte bu bilinci bana ne veriyor? Bakın işte dünyanın hakkını vermek. Hani modern dünyada yükselen değer, işte dünyevileşmek, hayat, hayatın hakkını vermek. Bir de tehlikeli bir söz var Lami Hanımcığım. Ee, benim bir tane hayatım var. Evet. Bu sözün üzerine inanın makaleler yazılmalıdır. Hı hı. Pek çok sosyal problemin, hatta ailevi problemin, geçimsizliklerin, boşanmaların sebebi olarak bu söz karşımıza çıkar. Benim bir tane hayatım var, ee, onu heder edemem, onu seninle tüketemem, ona hiç kimseyi müdahale ettirmem. Bizim bir tane mi hayatımız var acaba? Bunu gözden geçirmeliyiz. Dünya hayatının hakkını verebilmenin ahirete imandan geçtiğini lütfen unutmayalım. Evet hocam. Hocam zaten hani her anın o kadar kıymetli olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu sözünden de anlıyoruz. Hani diyor ki e, kıyamet kopuyor olsa dahi elinizde bir fidan varsa onu dikin. Evet, yani anlıyoruz tabii. ki her saniyesi her anı tabii. gerçekten çok kıymetli ve tabii. değerlendirilmesi gerekiyor. Ya bir şey eklememe izin verin lütfen. Yani e, İslam dini biliyorsunuz dünyada, e, dünya hayatında insanlar için çalışmayı ibadet saymıştır. Yani işte az evvel buyurdunuz işte ağaç dikmek olsun insanların yarana yani insanların en hayırlısı insanlara yararlı olandır. Değil mi? Hayırlı çığır açanlardır. Yani öteki için çalışmayı dünya hayatında hayırlı bir çığır açmayı insanlık namına ilim üretmeyi, evlat yetiştirmeyi, sadakayı cariye olarak tarif ediyor. Ee, i̇nsanlık namına eser bırakmayı, her türlü eser bırakmayı, faydalı işler bırakmayı e, devam eden, cari olan bir sadaka olarak tarif ediyor. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in uygulamalarında da bunu görmek mümkün. Yani Peygamberimiz pazarları denetlemiştir. Haklıyı haksızdan ayırmak için gayret sarf etmiştir. Efendime söyleyeyim, dünya işlerine de e, ehemmiyet vermiştir. İstişareyle de bunu yayarak artırmaya çalışmıştır. Medine'de biliyorsunuz kurduğu o organizasyon bir çeşit siyasi organizasyondur. Yani beytül mal kurması, düzenli ordu kurması, nüfus sayımı yapması. Bir devlet organizasyonu. Hiç şüphesiz alternatif bir pazar kurması Yahudi pazarının karşısına. Bir taraftan elçiler ve öğretmenler göndererek İslam'ı etrafa yaymaya gayret etmesi. Bütün bunlar aslında Hazreti Peygamber'in dünya hayatını yaşarken ne kadar disiplinli ve o olması gereken şekilde yol yürüdüğünü bize göstermektedir. Ve kendisi de vefat etme, edeceği vakit mübarek zırhı bir Yahudi de rehin olarak bulunmaktadır. Ticaretin bu kadar içinde ve dinamiktir evet, dünyanın, adeta. Evet dünyanın içinde ama ahireti, ahireti e, ertelemeden evet, unutmadan. Asla, asla unutmadan hayat. Hocam şimdi Kur'an-ı Kerim'de ahiret hayatı için kullanılan bir tanımlama var. Yevvit Din diyor evet. Cenab-ı Hak ahiret hayatı için. Buradan da biz anlıyoruz ki aslında Yevvit Din demek herkesin yapıp ettiklerinin bir gün hesabını vereceği günle karşılaşacağı gün olarak evet. olduğunu görüyoruz. Peki bu bakış açısına sahip olan bir insan bu dünya hayatını nasıl yaşar? Nasıl değerlendirir? Onunla evet, devam edelim evet. hocam. Yani çok büyük, kocaman kocaman sorular bunlar inanın. Hani e, Kur'an-ı Kerim'de siz bunu sorarken hemen hatırıma geldi. İkra kitabe kefabi bi nefsikel yer yevme aleyke asîba. Bizim amel defteri dediğimize Kur'an-ı Kerim kitap der. İkra kitabe Kitabını oku. Bugün sana hesap sorucu olarak kitabın yeterli. Yani karneyi eline aldın. Belki yapıp unuttuğun neler var orada? Belki günah saymadığın ama günah olan neler var orada? Yani ne kadar acı bir yüzleşmedir insanın amel defteriyle karşılaşması? Hesap sorucu olarak evet yani eyvah ki eyvah diyeceğin belki bir andır Allah muhafaza. Dolayısıyla bu bilinç hakikaten çok duyarlı yapar insanı diye düşünüyorum. Yani dünya ihtiraslarını azaltma noktasında kendini gerçekleştirmenin yolu olarak bunu görmek lazım. Yani benim dünya hayatında hani gücümle imkanım ne, kabiliyetim ne, katma değerim ne olacaktır? Ne önemlidir ne daha az önemlidir? Bunların sıralamasını koymak, efendime söyleyeyim affa yakın olmak Kur'an-ı Kerim'in tavsiyesidir bu insan ilişkilerinde affa yakın olmak. Mesela merhamet adaletten daha üstün bir kavramdır örneğin. ikili ilişkilerde adalet önerilir. Ama ben çekirdek ailede merhamet yanlısıyımdır. Mesela bu ruhu da nereden alıyoruz? Mesela ve bil valideyni ihsana allah Teala. Anne babaya ihsan ile davran. İhsan adaletten daha üstün bir kavramdır. Çünkü adalette hakkı, hakkı haklıya vermek demektir. Her şeyi yerli yerine. Eee vadu'u'ş şey'i fi mevda'ihi her şeyi yerli yerine koymak demektir. Kimin hakkı neyse onu ona vermek. İhsan ise Hak edip etmediğine bakmaksızın iyilik yapmak demektir. Neden anne babaya acaba e, hak edip etmediğine bakmaksızın iyilik yapmak anlamındaki ihsan ile davranmak e, verilmiştir? Zira onların sadece biyolojik anne ve baba olmaları onlara yeterli tazim için gereklidir. Yani ya da gerekli olan şey e, onların biyolojik olarak anne babamız olmasıdır. Çünkü... Ta buraya kadar indiriyor Kur'an-ı Kerim saygıyı, e, efendime söyleyeyim ülfeti ve ikramı, anne babaya ikramı. Aynen dinine, inancına, evet, e, evet. düşüncesine bakmadan, bakmadan değil mi? Oymuştu İslam dini gerçekten. Hiç şüphesiz yani bunu biz eşimize, çocuklarımıza, torunlarımıza ve birinci derece yakınlarımıza merhametle yaklaşmanın adaletten daha güzel olduğunu düşünüyorum da, ve daha problem çözücü olduğunu düşünüyorum. Daha sonraki halkalarda adaletle yol yürünebilir. Bütün bunlar işte çok dinamik bir ahiret anlayışının getirisidir. Şimdi sözlerimize başlarken siz de ifade ettiniz. Ahiretin sahneleri çok dinamik anlatılmıştır dediniz değil mi? Yani mizandan bahsedilir, terazilerden bahsedilir, amellerin tartılmasından bahsedilir ki hesap sürecidir. İşte Cenab-ı insan arasındaki evet. mükellelemeler de çok evet, çarpıcıdır hocam. Evet yani Allah Teala mahşerde Ağzılarıyla konuşmayacaktır diyor Kur'an-ı Kerim. Yani e, dolayısıyla e, bu e, çok ürkütücü bir ifadedir. Yani e, aslında insan e, dünya hayatında da öyledir. En çok var olmaya aşıktır. Şimdi bir öğrenci e, bana demişti ki böyle bir küçük genç bir delikanlı ilahiyat fakültesinden değil de dışarıdan bir lise öğrencisi şöyle enteresan bir soru yöneltmişti Allah bizi niye yarattı yani hatta o daha ileri cümlelerde etmişti böyle tabi gençliğine vereceğimiz işte hani bu onun tercihiydi benim tercihim değildi beni niye yarattı ben de ona şunu söyledim dedim ki bak dünya hayatında bizim en büyük davamız ve aşkımız Aşk kelimesini özellikle kullanıyorum yani tutkuyla bağlı olduğumuz asla vazgeçemediğimiz ve onun için her şeyi göze aldığımız hani aşkın gözü kör denir ya o, o anlamda onun jargonuyla konuştum var olmaktır. Evet. Bak sen şu an varlığını sorguluyorsun. Oysa ki bir saniye yok olmak istemiyorsun. Sana birisi seni görmemezlikten gelse hop ya ben de buradayım niye beni yok sayıyorsun diyorsun. Annem babam beni hiç ciddiye almıyor diyorsun. Öğretmen bana hiç soru sormuyor diyorsun. Dışarıda efendime söyleyeyim yol yürürken işte güzel giyineyim ki bana baksınlar diyorsun. Bir şey yapayım ki ilgi çekeyim diyorsun. Sosyal medyada takipçim çok olsun diyorsun. Hani bir çocuk için düşünecek Varlığını ortaya koyma çabası Hep değil mi hocam? Hep derdimiz nedir? Hep var olmaktır. Biz tamam. varlığa aşığız. Bu soru dik, dikkatli efendime e, e söyleyeyim soruya yöneldiğimiz zaman çok anlamsızdır. Yani yok olmaya asla tahammülün yok. Varlığını sorguluyorsun. Ama senin yok olmaya hiç tahammülün yok. Bu e, inanın bütün yaş gruplarında, bütün kültürlerde, bütün efendime e, söyleyeyim kadınında, erkeğinde ve her millette ve her yüzyılda hepimiz var olmak için e, dünyaya geldik ve varlığa aşığız. E şimdi... Varlığımızı da bu dünyada e, hocam gerçekleştirmek e, mukadder olmayabiliyor. Yani biz hep var olmak istiyoruz. Bakın sanatta da arayışımız budur. Siyasette de arayışımız yani insanlara hizmet edelim ki yani siyasetten beklenen nedir? İşte insanlara hizmet etsin efendime söyleyeyim. Oradan da kazanacağı bir hasıl olacaktır. Hem dünyada inanıyorsa hem ahirette. Belki namı çok hayırla yad edilecektir. Bir sanatçı sanatıyla var olmaya devam edecektir. Bir anne evladıyla var olmaya devam edecektir. Bir alim ilmiyle var olmaya devam edecektir. Hep bir varlık mücadelesi yapacağız biz. Eee layisiyla da biz ahirete inanarak inanın dünyanın yani dünyada en fazla arzulanan şey var olmak mıdır? Bunu bir hakkın gerçekleştireceğiz. Ama bunu dünya saltanatı için yapmayacağız. Nefsimiz için yapmayacağız. Bunu insanlık için, Allah için, rıza Bari için ve onun kulları için. Evet. Onun kulları olduğu için insanlara bakışımızı Yunus Emre gibi yaklaşarak evet. onun kulları için bakarak yapacağız. Ve kendimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Bundan daha kuvvetli bir yol olduğunu düşünmüyorum. Ben. Evet hocam ben çok teşekkür ediyorum. Süremizin de sonuna geldik. Sizin bu söylediklerinizden ilhamla ben de aklıma bir büyüğümüzün şöyle bir sözü gelmişti. Aslında hepimizin buradaki gayesi Cenab-ı Hakk'a muhabbetle kulluk etmek, onu mahlukatına rahmet ve şefkatle hizmet etmekten ibarettir. İnşallah diyelim Rabbim evet. bu yolda bizi daim kalsın. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Sağ olun hocam. Kıymetli izleyenler bir Düşüncenin Özü programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla sizlerle oluncaya kadar hoşçakalın, Allah'a emanet olun.